her dalalette, ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekati Kardeşlerim bugün sizlere cerh ve tadille alakalı bir nasihat etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bana anlatmayı, hepinize de güzel bir anlayış vermesini niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Dünyada da, ahirette de, sözün en güzelini söyleyenlerden eylesin. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ruhu teslim etmeyi, Allah'a, Resul'una samimi bir şekilde hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Allah bizleri sadıklarla birlikte, kılsın. Amellerimizi ıslah etsin, günahlarımızı bağışlasın. Kardeşlerim, neden cerh etme ihtiyacı duydun? Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Dinimiz diyor ki kimden aldığınıza çok dikkat edin. Ve Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu bütün peygamberlerde örnek vasıflar göstermiştir bize. Bunlar nedir? Eminlik, dürüstlük, samimiyet, tevekkül, müminlerle birlikte olma, kardeşlik ve eminliğin üzerinde dinimiz hassasiyetle durmuştur. Günümüzde insanların en büyük sorunu iman ve küfür sınırlarını bilmemeleri. Dolayısıyla Müslüman ve kafir ayrımı yapamamaktadır. Kime vela duyacağını, kime dostlukta bulunacağını ayırt edememektedir. Böyle olunca, tabi ki, asalaklar, bitler, pireler, Müslümanların her tarafını saracaktır. Allah bize, Rabbani alimler nasip etsin. Hanzala hadisini hepiniz hatırlıyorsunuz. Hanzala ne diyor? Ben diyor, münafık oldum. Ne oldu ki? Allah Resulü'nün yanında dünyayı unutuyoruz, ehlimizi unutuyoruz. Ama eşimizin, çocuklarımızın yanına geliyor. Bu sefer oraları unutuyoruz. Ebu Bekir ne diyor? Vallahi diyor o zaman Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu. Gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım. Allah Resulü ve vesselam'a gidildiğinde bu sizin anladığınız gibi değil. Eğer benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız melekler sizi gölgelendirir. Her yerde sizinden müsaafa ederdi. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Yapılan şeyler, ameller, insana her zaman hayat verir. Ama dönüşümlü yaparsa insanlar yorgunluğu götürür, canlılık verir, bıkkınlık gider. Adem oğlunun başına olumlu, olumsuz hayatında çok şey gelir. Ben Hüseyin Ebu Emre'yim. Benim de hayatıma olumlu, olumsuz çok vakalar geçmiştir. İşte benim yaşantımda hem olumlu hem de bu yaşantımın kesiminde çok olumsuz vakalardan bir tanesinden size bahsedeceğim. Bahsedeceğim ki birinci ağızdan meseleleri bilmeniz, hem de kendi sesimle dinlemeniz, inşallah sizlere fayda vereceğini umuyorum. Ve bu sözlerime başlamadan önce kendisi hakkında cerh etme ihtiyacı duyduğum şahsa da açıkça inan ediyorum. Allah azze ve celle diyor ki Ali İmran 61. ayette Sana ilim geldikten sonra kimler bunun hakkında seninle münakaşaya girerse onlara de ki geliniz çocuklarımızı ve çocuklarımızı kadınlarımızı ve kadınlarımızı Kendimizi ve kendimizi çağıralım. Hep birlikte dua edelim. Ve Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. Evet kardeşler. Ben Allah Azze ve Celle'nin bu ayetiyle hodri meydan diyorum. Eğer bundan sonraki konuşmalarımda yalanım varsa Aynen bu ayetteki gibi olsun. Ben bu cerk ve tadili sadece Rabbim'in rızası için yapıyorum. Ve Allah'tan gayrı da hiç kimseden korkmam, tırsmam, eyvallah da etme Bugüne kadar yaşantım, ahlakım, edebim bunu hep kanıtlamıştır. Bugüne kadar davetimde santim sapmadım. Allah Azze ve Celle'nin rızasının dışında hiçbir şeyi gütmedim. Hiçbir zaman münafıkları sevmedim. Müslümanların içinde bölücülük yapan, Müslümanları birbirine düşüren, baş olma sevdalısı olan insanları hiç sevmedim. Çünkü izzet de şeref de haysiyet de ancak Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Ben buna inandım. Allah izzet ve şeref vermedikçe sen ne yaparsan yap alamazsın. Evet. Neden cerh etme ihtiyacı duydum? Öyle veya böyle birisi bu selefte kendisini önder, lider, ve Şeyhül İslam ilan ediyor. Ve kendisinden başka bir alim, kendisinden başka bir lider görmez durumdadır. Kimdir bu? İsmi Mehmet Balcoğlu. İnsanların arasında ise Ebu Said Yarpuzlu diye tanınan, birileriyle tanıştığında, onu cazibesine çekmek için aynı tavus kuşları gibi kuruldukça kurulan benim ihtisasım hadis deyip aynı ineğin dilini doladığı gibi karşıdakini cezbesine çekmek için yapmadığı hareket halmayan ömrü boyunca bir gün kazancını yemeyen ve her zaman birilerini saf samimi müslümanları vitrin göstererek onların kanını bir kene gibi emen Ebu Said Yarfuzlu'dan bahsedeceğim size. Evet kardeşler, ben hiçbir kınayıcının kınamasından korkmam. Bir gün yüzler ağaracak, bir gün yüzler kararacak. Sizlere tavsiyem, o bir gün yüzlerin kararacağı günde yüzünüzü karartmayın. Burada izzetsiz ve şerefsiz, haysiyetsiz, yalancı, alçak ve insanları vitrin göstererek onların kanını emen insanları tanıyın ve bunların peşinden gitmeyin kardeşlerim. Bu din izzetlidir, bu din şereflidir ve Müslümanın da bir şerefi vardır, haysiyeti vardır. Ama izzetsiz ve şerefsizler başa gelirse, ön tarafı işgal ederse, hele bir de Allah, kitap, tevhid, iman, Tavvud, bu gibi kelimeleri sizlere öğretmeye kalkarsa, vallahi billahi tallahi Allah'ın kulu olamazsınız. Ama birilerinin kulu olursunuz. En başta nefsinizin kulu olmaya başlarsınız. Sonra işinize geldiği gibi fetvalar alarak artık yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Evet. Cerk etme ihtiyacı duydum. Ha, niye yıllar sonra? Biz Anadolu çocuğuyuz. Çok sabırlı insanlarız. Kolay kolay kızmayız. Kolay kolay parlamayız. Kolay kolay da baş kaldırmayız. Büyüklerimizi saymayı sevmeyi biliriz. Bugün bakın Ebu Said nereye giderse gitsin, benim ona gösterdiğim saygıdan edepten beni geçen birini söylemesi mümkün değildir. Ben Allah için birisi ilim ehli diye birini kabul etmişsem edep ve ahlak sınırlarını hiçbir zaman aşmadım. Hep bunu korudum. Ve Türkiye'de nereye gidersem gideyim, nerede davet yaparsam yapayım, benden sonra hep Ebu Said'i götürüp orada onların onu sevmesini sağlamışımdır. Ama Ebu Sa'id'te bu ahlakı, bu edebi, bu haysiyeti görmeniz mümkün değildir. Müslümanın en başında tertemiz olması gerekirken Ebu Said, ah buyurun, taharetlenmekten bile haberi olmayan bez kullanan adamdır. Odasına gidin, tozdan, topraktan, pislikten geçilmez. Kendisi kirletmeyi, bir başkalarıysa temizlemeyi. Kütüphanesine gidin, fareler basmıştır. Kütüphanede sadece güneş direk görmüyor diye mevsimlik sebze ve meyvaları kurutur. Ama birileri gelecekse, orada sohbet edecekse, hemen onları kaldırır, oraya güzel masaları koyar, onların gözünü boyayacak şekilde sohbet ortamına girer. Tabi günlük 24 saat yaşantısında benim gibi yanında 20 sene geçiren zaten kimseyi bulamazsınız. C deyip giden, yoldan gelip yorgun yatan bir saat veyahut bir buçuk saat sohbet edip giden insan, Ebu Said'in ahlaksızlıklarını, iki yüzlüklerini yakalaması mümkün değildir. Evet, kimdir bu Ebu Said veyahut Mehmet Balcıoğlu'nun kendi ağzıyla 1 1950 ya da 51 Yartuz'da doğduğunu söyleyen daha sonra İstanbul'a çıktığını ve oradan da babasıyla Belçika'ya gittiğini söyleyen birisi. Nurcularla büyüdüğünü ve Belçika'da daha sonra cemaat tebliğ ile tanıştığını daha sonra okumak için Medine'ye gittiğini söyler. Ama hiç şu meslekte çalıştım, şunları yaptım, bunların üzerinde hiç durmaz. Medine'ye gittiğini, kaç sene kaldığını, neden okuldan atıldığını, oda arkadaşının kim olduğunu, neden Suud'dan sınır dışı edildiğini, ve Türk vatandaşlığından atıldığını gündeme getirmez. Getirmez çünkü bunların bilinmesinden hiç hoşlanmaz. Ve Ebu Said akidede fırıldak gibi dönmüştür. İlk akidesiyle sonraki akidesi aynı değildir. Dönüşüm yaşamış İlk akidesi değişik insanlarla beraber olmuş, daha sonra ise şu anki akide üzerine intibak etmiştir. Konulmuştur çünkü o da arkadaşı Cüheyman denilen birisidir. Bunlar Suud'da bir şeylere kalkışmış, ki haratına girmeyeceğim. Onlarla birlikte hareket edince ki orası bana yine karanlık. Çünkü ne merak ettim ne deştim. Sadece Şia üç tane mollayla Demetevler'de bir zaman münazara olmuştu. Orada Şialar bunu gündeme getirdiğinde benim oradaki meseleleri duyup anlamamanım için beni dışarıya çıkarttı. Ebu Said hakikaten içi başka, dışı başka olan bir insandır. İlim tahsiline baktığımızda her telden konuşmayı seven Hoyratça sohbetlerinde insanların açıkça gıybetini yapan ama yaşantıya geldiğinde sanki kıybet yapmayan, dedikodu yapmayan, aksütten çıkmış bir insan gibi hareket eder. Mesela bizler Mustafa Dönmez Hoca ki kendisini gerçekten severim. Allah kendisine hayır versin. Ben Ebu Said Yarpuzlu tanıştım tanışalı, ben hemen, hemen her sohbetinde sakallan alakalı, sakalı kesmeyle alakalı bir mesele gelse, Verdiği örnek tamamen Mustafa Dönmez Hoca'dır. Bilmiyorum vaka doğru mu yanlış mı hiç merak etme. Güya Mustafa Hoca bir gün evlenmeye kalkıyor. Karşıdaki kız sakalı kes de gel diyor. O da kesip gidiyor. Kız diyor ki sen daha dininle samimi değilsin. Ben sana varmam diyor. Bu kim biliyor musunuz? Heee bizim Mustafa Mustafa dönmez der. Bunun niye der? Neden ismini kullanma ihtiyacı hisseder? Çünkü gün gelip Mustafa hocanın önüne dolanacağını zanneder. Ve bu sayı çok hasetçi ve kendisinden başka alim hoca tanımayan bir Biliyor Hüseyin? Bir gün Nuri nehrin kenarında yürüyoruz. Ya Ebu Said senin geçmişten bir kasedini dinlemişim. Amma zırvalamışsın ya dedi diyor. Sen ne dedin? Ben de sen de o zırvaların çocuğusun dedim diyor. Ebu Said bu kadar ahlaksız birisidir. Veyahut Abdülkadir Hoca'dan bahsederken sümüklü tarihi gezerdi. Ben onların her şeyle ilgilendim. Onlar benim bir çocuğuma dahi selam vermezler der. Veyahut daha sonraları Kadir Hoca'ya birçok iftiralar atmıştır. Kıyabında. Ama o sözlerin hepsi bendedir. Yüzüne gelince de Abdul Kadir der. Ama arkasından herkesin çok ağır sözler söyleyen gıybetini yapan hasetçi bir insandır. Kardeşlerim, belki sözlerimi ağır bulabilirsiniz. Ama Ebu Said'i tanımadığınız için, yaşam sürecini bilmediğiniz için, yaptıklarını, saptırdıklarını, gizlediklerini, misyonunu bilmediğiniz için, Avrupa'da ve Türkiye'ye geldiğinde ve Türkiye'ye geldiğinde Anadolu yakasında, Ümraniye'de, İstanbul'da, Konya'da, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, Adana'da yaptıklarını bilmediğiniz için sizler Ebu Said görünen, hele hele şimdi videolarda da boy boy böyle e, sakal güzel, boy pos güzel, böyle saç sakal aynı Yahudi alimleri gibi bembeyaz gördüğünüz için kınalamaz. Neden? Çünkü herhalde artık bazı istekleri söndü mü nedir bilmiyorum. Eskiden aynı kadınların makyaj takımı gibi Ebu Said'in koca bir valiz gibi makyaj çantası vardı. Sakalını oturur, boyar, eder, saçını her şekilde böyle e, makyaja dalardı. Şimdi demek ki öyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Neyse. Ebu Said okuldan atılınca kendisine okuldan atılma sebebi olduğu insanlar müthiş bir para yardımı yapmış. Belçika'da Namur'da koskoca bir yer almışlar. Şimdi soruyorum size ben dolmuş parasını zor buluyorum gün oluyor. Avrupa'da oturanlar bunu daha iyi bilir. Avrupa'da bir yeri almak kolay mıdır? Yani bir arsa alacaksınız. Oraya koskoca koca bir külliye inşa edeceksiniz. Bu basit paralarla mı olur? Mümkün değil. Yani çok yüksek rakamlarla ne olur. Şu an Eseri ismiyle şöhret bulan İsmail Kılıc'ın koyratça kendi babasının malıymış gibi kullandığı bir yer var işte o. Orada Ebu Said bir zaman kocaman bir yer alıp oraya bir külliye yaptırdılar cami. Yani güya davet adı altında bir merkez açtılar. Ve Ebu Said El Yarbuz yani Mehmet Balcıoğlu onların emiri oldu. Müslümanlardan seçtikleriyle bir istişare heyeti kurdu ve davet adı altında insanlara iman nedir, İslam nedir, tevhid nedir bir şeyler anlatıldı. Evet, bir davet var mı? Var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Allah'ın da bir hesabı vardır hadis şerifte ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmiyle amel etmeyen alimin misali aynen şu yanan kandile benzer diyor. Ne yapar kandil? Karanlığı aydınlatır ama kendisinde ne yapar? Yakar bitirir. Aynen Ebu Said de öyle yapmıştır. Davet yapmıştır, yapmıştır ama Ebu Said davetin karşılığını ahirette değil hep dünyada almayı sever. Gelen paraları hep kendi şahsi ihtirasında kullanmaya başlamıştır. Sorun küçük çekmecedeki dubleks evi nasıl almış? Güya çalışmış. O çalıştığıyla işte bir şeyler yapmış. Ya hayatta bir meslek edinmemişsin sen. Nasıl aldın sen acaba orayı? Fatih'te, çarşambada yine bir daire bunun üzerinedir. Hani bir zaman bombalamada tutuklanan, içeride yatan Luis var. Onun bulunduğu dairenin tapusu Mehmet Balcıoğlu üzerinedir. Sorun Mehmet Balcıoğlu bunu nasıl aldı acaba? Ömründe çalışmamış bu adam. Evet. Elçika da kendisine Arap vakıflarının yardımlarıyla çok çok bol paraların gelmesiyle ki Araplar Avrupa'yı demek ki müşrik diyarı görüyor ve bunlar da kendilerini çalışan muahid ehli sünnet gösterdikleri için adamlar bunlara güvenmiş ve korkunç paralar vermiş. Ki verildiği de belli. Bir müthiş bir program yapılmış, gençler seçilmiş, okumaya gönderilmiş, yeni bir nesle eğitilsin diye insanlar seçilmiş. Ha, bunlardan misal Türkiye'den iki kişi gönderilmiş, gelmiş. birine Ebü Sa'id bacısını veriyor, birine de Mustafa Dönmez bacısını veriyor. Ve bakıyorlar, ikisi hangisi kabiliyetli? Kabiliyetli diye birini göndermişler. O Medine'yi bitirmiş gelmiş. Kabiliyetsiz diye gönderdiklerini de Belçika'da bırakmışlar. Terzi olmuş. Ama bakın inanın kabiliyetsiz dedikleri insan cidden bugün neredeyse Bukhari'yi müstümez verebilir Ve bu Said asla onu sevmez. Yüzüne bilmem. Gönelne Ali diye meşhur olmuştur ama Yanlış hatırlamıyorsam adı Halit'tir. Ben daha Gönenli Ali'nin Ebu Said'e aynı benim gibi hiçbir saygısızlık gösterdiğini görmedim, duymadım. Ha şu an internet dünyasından özellikle paltaktan, insipikten, bazı insanların ahlaksızca davranışlarından, kadın kız düşkünü olmalarından ve bir sohbet ortamı haline getirip çıktıktan sonra evli kadın ve erkeklerin birbirleriyle hoş olmayan konuşmalara, ilişkilere girdiklerini defalarca gördüğünden tiksindim ve canlı sohbetlere bayağıdır ara verdim ve girmiyorum. Biz bir ortam oluşturuyoruz. Bizden sonra o ortamları insanlar hep suistimal ederek, suizanda bulunarak birçok yanlış şeyler yapmışlar. Bizler de bunları deşifre ettiğimizde Ahlaksız, edepsiz, ız düşmanları yine aynı Ebu Said gibi zemzemle, zemzemle yıkanmış gibi ortaya çıktılar. Biz de hep kötü insanlar durumuna düştük. Tabi izzet de, şeref de Allah'ın yanında olduğu için biz bunlara kulak asmıyoruz. Neden cerk etme ihtiyacı duydum? Çünkü kardeşlerim, Birinden ilim alacaksanız, dininizi öğrenecekseniz, o Rabbani bir alim olmalı. belam değil. Yalancı değil. Emanete, hiyanet eden değil. Söz verdiğinde, sözünü yiyen değil. Bakın Avrupa'da Ebu Said el-Yarbuzi, gelen paralarla birçok şeyler yapmış. Evet, bir de davet olmuş. Evet, bunu kimse inkar edemez. İnkar eden de yok. Ama ve lakin hiçbir zaman Ebu Said ahirette bunun ecrini istememiştir. Hep dünyada istemiştir. Ben şimdi gelelim Avrupa'da yaptıklarına. İsmail Kılıç diye birisi çıktı geldi. Ebu Said yalancıdır. Ebu Said izlesidir. Ebu Said şirefsizdir. Ebu Said sivilce çıksa ölüyorum diyor gırt Ebu Said kadın düşkünüdür. Ebu Said şöyledir. Ebu Said böyledir. Ebu Said yalancıdır. Ebu Said Şehalbani'yi gördüm, ilim aldım, şöyle ettim der, hayatta görmemiştir. Şeyh Muhbirl'den icazetim var, yanına gittim demiştir. Biz gittik, Abdülkadir'le sorduk. Ebu Said diye birini hiçbir zaman hayatımda görmemiş dedi, demiştir. Yani Ebu Said bizlere kendini tanıttığında neler söylemişse, İsmail Kılıç bunun tamamen zıttını bizde de söylemiştir. Ben oturdum düşündüm. Ya yeni tanımışım bir adam. Allah diyor, Resul diyor, kitap diyor, sünnet diyor. Başka bir şey değil mi ki? Bana ne dedim ya? Demek ki her insanın kendisine düşman olan, Veyahut yerinde gözü olan birileri muhakkak çıkar. Bu da onlardan bir tanesi. Ben böyle bir şey görmedim, ispatlayamam da, edemem de dedim ve Ebu Said'le ile birlikteliğimi devam ettirdim. Ama tanıştıkça insanlardan Avrupa'da bir çözülmüşlük gördüm. Yani bir davet varmış, olmuş. Ebu Said'in pisliklerinden Yediği halklardan dava iflas etmiş, çökmüş. Ve insanlar parça parça olmuşlar. Ve Ebu Said Avrupa'dan atılmış, kovulmuş, defol git denmiş, emirlik elinden alınmış, İsmail Kılıca geçmiş, ahlaksızlığı, hırsızlığı ayıka çıkmış, kuyruğunu kıstırmış İstanbul'a gelmiş. Tabi Ebu Said Arapların yardımsever olduklarını bildiği için bir olmazsa öbür olur hesabı para almadığı parasını yemedi bir tane vakıf şu bırakmamıştır. Hatta bakın Hacca gittiğimde Ebu Said ile Muhammed e gitmiştik. Harraniye. Allah'ı şahit olarak söylüyorum bu olayı. Onlara sorun. ister tasdiklesinler, ister yalanlasınlar. Eğer ben yalan söylüyorsam ki sohbetimin başında da Ali İmran 61. ayeti okuyarak başladım. Onlar da getirsinler kendilerini, çocuklarını, eşlerini ben de getireyim hep beraber yalancıysak Allah'ın laneti üzerimize olsun diye dua ederim. Harrani yani Muhammed Şahin Riyad'daki kendisine gittiğimizde dedi ki Şeyh dedi ben senden birine bahsettim sabah kahvaltıya bizi bir şeyh davet ediyor. Orada öğretimde üniversitede görevliymiş. Yani bir hoca. Ebu Anes ben Muhammed Şahin kahvaltıya gitti. Böyle kahvaltıda konuşma Ebu Said'e geldi. Adam orada bir acayip bir laf konuştu. Tabii ben anlamadım. Buz gibi bir hava oldu. Adam Ebu Said'e sövdü. Yani Ebu Said'in dolandırmadığı hiçbir vakıf kalmamış. Alırken şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama adamlar araştırdığında hiç öyle bir şey olmadığını görmüşler. Evet. Anadolu yakasında da bir şeyler yapmış, yapmaya çalışmış, insanları oluşturmaya çalışmış. Yine aynı şekilde para bol olması hasebiyle Avrupa yakasında bir Yayınevi açmıştır, bir vakıf kurmuştur, bina emini sokakta. Ne yapmıştır? Davet adı altında buraya gelip gitmiş ve birçok insana sohbet etme ihtiyacı hissetmiş. Ben İstanbul'a her gidip geldiğimde İstanbul'da sohbete geldiğinde bakardım, hep lakayt böyle kendi aralarında böyle şakalaşıyorlar, Ebu Said'e zerre kadar böyle saygı duymazlardı. Ben hayret ederdim. Ya, bu ne yapıyor? Niye saygı yok? Niye sevgi yok? Daha sonra tabi sözler çoğalmaya başladı. Ebu Said'in yalanları, dolanları, vakıfla yaptığı alakalar çıkmaya başladı. Vakfın kirası, masrafı her şey kendisine ödendiği halde adam vakfın üç senelik kirasını bile ödemez hale geliyor. Ve parayı Araplardan peşin aldığı halde. Bu arada kamp adı altında iki üç sefer Toroslarda Yarpuzun orada bizleri kampa çağırdı. Çok tefaratına girmek istemiyorum. Bizleri vitrin olarak kullanma bunun mesleği olduğu için sizlere bunu göstermeye çalışıyorum. Aynı şimdi mesela bir zaman hadi İnegöl'e gidelim çok temiz arkadaşlarımız var burada. Ne yapacağız o cahillerin içinde? Sen git. Esir giyen mi var? Derdi. Bugün İnegöl'lerin neredeyse kıçını yalayacak. Çünkü kendisine bir vitrin lazım. Hadi hocam Maraş'a gidelim kaç kişi var Dört kişiye mi gideceğim ta kaç saatlik yol sen kendin git. Şimdi neredeyse Maraşlara bir de prim verecek. Çünkü vitrine ihtiyacı var. Kamp derdi arkadaşlar. İki aylığına böyle kendinizi boşa çıkartın şöyle din böyledin giderdik kardeşlerim. Kendisi asla ormanda yatmaz. Otelde yatardı. Sabah gelir, akşam gider. Soruyorum, bu peygamber ahlakı mı? Bu Müslümanın ahlakı mı? Mümkün değil. Ve güya sohbet adı altında bir şeyler olurdu. Ne zamana kadar biliyor musunuz kardeşler? Kendisinin para Araplar gelirdi. 3 gün veya 5 gün sonra. Tabi adamlar Türkçe bilmiyor. Onlar bize gel. İşte bak bu Almanya'dan falan, işte bak bu Bulgaristan'dan, bak bu İngiltere'den, bak Türkiye'den şunlar var. Bizleri böyle gösterir. Adamlara artık Arapça neler söylüyorsa. Ondan sonra Araplar gider. Bu da onlarla gider. Onlar gitti mi? Kamp bitmiştir. Bu kadar. Bu kadar kardeşler. Sonra devlet işte bize kampa izin vermiyor. Şöyle diyor böyle diyor havalarında kampı bitirdi. Ve tabi bu arada İstanbul'da yediği haltlar ayıka çıktı. Yolsuzlukları, hırsızlıkları devamlı konuşulur. İnsanların ağzına düşer oldu. Kadınlara ders dediğinde ki dört tane kadındı alınanıp pullanıp giderdi, erkeklere derse geldiğinde kılını kıpırdatmazdı. Tabi bir duyduk, o dört kişiyi de ders verdiği Ebu Said hepsinden birden evlenmeye kalktı. Ve evlendi de. Kendisinin nikahını kıydığını söylediğine ismini isterseniz arkadaşlar da isterse açıklarım ama şu an o kadınlar evli olduğu için söylemek istemiyorum. Yuvaları yıkılır. Sen utanmıyor musun? Hem Ebu Said'in arkasından yıllarca konuştun. Sonra fırıldaklarını ortaya çıkarttın. Yalancılığını çıkarttın. Hem de aynı dönemde Ebu Said'in falan falan kadından nikahını kıydın dediğimde. O arkadaş bana vallahi kardeş ben hayatımda bir nikah kıymadım. Nikah kıymak nedir? Vallahi bilmiyorum ki. Ebu Said'in ben nikahını kıyayım dedi. Ben bu Ebu Said'e dedim. Bunu insanlara söyleyeceğim, ifşa edeceğim. Senin gibi bir namussuz ız düşmanı görmedim diye. Ama hiçbir zaman Ebu Said gerçeklerin bilinmesini istemez ve kendisi hakkında cerh ve tadil eden, doğru sözde olan insanların hakkında da hiçbir yerde konuşmaz. Neden biliyor musunuz? Ya şuna bak ya. Hakkında bu kadar söz söylüyor birisi. Çıkıp da bir laf ona ne yapmaya müsait şey söylemiyor. Sırf insanların önünde bu hareketi yapar. Ama arkadan ben İsmail Kılıca en ağır küfürleri yaptığını bilirim. Abdülkadir'e de en ağır küfürleri yaptığını bilirim. Daha birçok insana. Zahmet ismini pek zikretmek istemiyorum. Çünkü bunları aktardıkça dinleyen insanların da, bunları bilen insanların da sabrı kaçıyor. Fakat Ebu Said göründüğü gibi değil. Cidden iki yüzlü ve cidden insanlara göründüğü yüzle günlük yaşantısındaki yüz aynı değil kardeşlerim. Übraniye'de birçok olaylar olmuştur. Sorun oradaki kardeşleri anlasınlar. Ve o arkadaşların içinden hapse giren insanlar olmuştur. Ve Müslümanların içinden emniyet gelmiş bir bir onları almıştır. Fakat Ebu Say'de bir şey olmamıştır. Sorun neden olmamıştır? Ve sorun o arkadaşlar niye girmiştir? İstanbul'da tutunamamış ve yar tuzak kaçmıştır. Evet. Şimdi Kısa kısa illere bir gidelim. Konya'ya gitmiş, bir buğday şirketi kurmuştur. Araplar buna bol para vermiş. Git Türklerden buğdayı topla, işte onları satalım, ihraç edelim, şöyle dedim, böyle dedim. Hoyratça o paraları yemiştir. O zaman İnegöl'deyken birisi, parayı kadını çok seven, böyle ağzını yaya yaya konuşan, Ebu Said'in kasetlerini kağıda alarak kendine alim süsü veren birisi var ya, şimdi ikinci evliliğini de yapmış. İnternette anasıyla, kızıyla, onunla, bununla, hep kadınlarla yazışan daha sonra da daha sonra da ikinci evliliğini yapan birisi. Yani herkesin dediği gibi kadın düşkünü, para düşkünü dedikleri bunu Konya'da işçi olarak kullanıyor. Orada birçok pislikleri çıkıyor ve Konya fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Tabi davada. Bak Konya'da hiç dava gelişmemiştir Ebu Said'in ve İnegöl'den getirdiği adamın yüzünden. Hala pislikleri vardır ve hala insanlar o eskiler bunlara lanet eder bu ikisini. Ve Konya'ya getirdiği adamı Kayseri'ye götürmüştür. Kayseri'ye bir medrese açmış. O götürdüğüne de büyük vaatlerde bulunmuş. Ve orada güzel bir davet başlamıştır. Hakikaten çok güzel insanlar vardı kardeşler. Sohbet oldu mu daire dolar, birçok gariban, temiz yüzlü insanlar gelirdi. Ben devamlı gider gelirdim. Sonra oraya yerleştirdiği adam ben emirim. Bura benden sorulur demeye başladı. Ebu Said kendisinden başka garga tanımaz. Emirdir. Amirdir. Ne yapması lazım? Onu bir kagalaması lazım. Ben aldı Adana'dan İsmail kardeş ve birkaç arkadaş işte Aksaray'dan, İstanbul'dan birçok yerden arkadaşlar sohbet diye Kayseri'de toplandık. Ve o insana benim doğru dürüst hiçbir samimiyetim olmadığı halde yeni tanımışım. Ebu Sayıt beni seçerek Hüseyin git o adama nasihat et diyerek o gün, o an o Cevat'la ömür boyu düşman yapacak hareket yaptırmıştır. Zaten onda edep, ahlak diye bir şey yoktu ki dünyalen bilir. Kendisini alıp güzel bir nasihat ettim gündüz. Ve akşamüstü oraya geldiğimizde, daha sen kimsin, af ah buyurun, çok ağır bir söz söyleyerek bana küfretti, ağır hakaret edip, üstte odası vardı, oraya çıktı. Biz alt odada oturuyoruz. Güya medrese diye açılmış. Orada herkes oraya gönderdiği o adamın yaptığı birçok yanlışları zikrettiler. Ben konuşmadım. Çünkü ben cevabımı almıştım. Fakat işin ilginç tarafı Ebu Said keyfinden dört köşeydi. Çay içiyor, yemek yiyor. Hiç umurunda değildi. Orada bir insan kötüleniyordu. veya kötülükleri bir bir zikrediliyordu. Ebu Said ise zevkten dört köşeydi. Ben bunu yıllar sonra anladım. Sabah oldu. Yine Ebu Said beni Aksaray'dan Ramazan'ı ve birinin abisi vardı Turan diye. Onu, üçümüzü bu arkadaşın evine gönderdi. Daha kapıyı açar açmaz. O zevat, o yanımızda, o gece oturup da konuşan arkadaşların onun hakkında, sözlerini direkt yüzlerine vurdu. Meğer, bacanın içinden mikrofon salmış, odada konuşulan her şeyi dinlemiş ve kaydetmiş yukarıdan bizi. Neyse, oradan döndük ve ben hiç kim gütmedim bugüne kadar ve gütmüyorum da. Fakat, Ebu Sait onu oraya koyarak daha sonra da ben emirim deyince onun şakülünü kesmiştir. Ve orada yine bir hoca tayin etmiştir. İsmini zikretmeyeceğim. Baş harfleri ve soyadı M.Y. Ona bir medrese açmış. Allah rahmet etsin. Kabreni genişletsin. Cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Enes abinin vefatında bıraktığı kütüphaneyi Ebu Said o şahsa vermiştir. Ve ona bir kütüphane açmış. Orada insanlara Arapça öğretmesini istemiştir. O da kabul etmiştir. Ve istersen buradakini alayım, sen burada tek başına hocalık yap dediğinde oradaki şahıs yok. Ben anlaşırım onunla Ebu Said demiştir. Ben bunları duydum olur, şahidim ya. Yani. Aradan biraz geçmiştir. Bana gelip de istediğini alamayan İsmail Kılıç bu sefer ordakine gitmiştir bu M.Y.'ye. Kendisine aynı benim anlattıklarımı anlatmıştır. Şimdi ben de yavaş vurmadı. Şüpheler bıraktı. Birçok şeyler bıraktı ama Karşıdakine yani ne bu tesir etti. Neden etti? Çünkü Ebu Said oraya o medreseyi açtığında kendisine maaş ve birçok şey vaat etti. Bunların hiçbirini o şahsa yerine ne yapmadı getirmedi. O insanı çoluğuyla çocuğuyla perişan hale düşürdü. Tabi bundan İsmail Kılıç çok güzel faydalandı. Kendisine para vaat etti. Çünkü Ebu Said'i kovunca kendisi onun yerine emir olmuştu. Bıya, kimin neyin emiriyse bunlar. Ve o günlerde bir kitap basıldı. Şekalbani namazın terki. Amanın zehir zemberek bir mukaddime Ebu Said ve yanlıları harici, tekfirci, birçok yaftalar. O hemen toplatıldı. imha edildi ki o nüsabende hala vardır. Ondan sonra tekrar namazın terkiniye basıldı. Velhasıl daha sonra biz Kayseri'ye gittik. Ebu Said et diye beni götürdü. Meğer Mustafa, neyse artık ismini zikretmeyin. Oradaki şahıslan kapışma için gitmiş. Orada Kayseri'ye öbür görevlendirdiği adamın evinde toplandık ve öbür arkadaş da getirildi. İşte geçmiş zaman Muhammed Çavuş, Menderes, işte Cuma, birçok arkadaş Yunus, bir ona yakın bir arkadaş güya istişare heyeti olarak toplandık. O arkadaş da geldi. Ev sahibi alınmadı ama anahtar deliğinden yine bizi gözetleyip dinledi. Orada o arkadaş bir defter çıkardı ve bu Said'in yalancılıklarını, düzenbazlıklarını gündeme getirdi. Ebu Said öyle bir duruş sergiledi ki, karşıdaki adam ben doğruyum diye bangır bangır bağırdı ama ben de dahil hepimiz Ebu Said'in tarafını tuttuk. Çünkü adam o kadar tok o kadar pişmiş, o kadar olgun duruyor ki karşıdaki yalancı diyor, izzetsiz diyor, hırsız diyor, emanete hiyanet eden diyor ama biz bunları Ebu Said'e hiç konduramadık kardeşler. Bakın o gün bugündür Kayseri'ye Ebu Said ayak basamaz. Niye? Çünkü Allah mazlumun yanında. O adam çalıştı, gayret etti, yılmadı ve hizmet etti. Bir şekilde o hizmette ne yaptı? meyvalarını verdi. Öyle veya böyle. Kendi başlarında ayakta durmayı bildiler. Bu taraf ne yaptı? Ebu Said'in adamı o kadar cemaati mahvetti. Bitirdi. Hatta onun hakkında Ebu Said o kadar sözler yaydı ki, şimdi Ankara'ya çağırttırıyor, sohbet ettirir, Yine kendisi beraber geçiniyor, beraber gözüküyor. Hayırdır hoca, niye Kayseri'ye gidiyoruz? Ya falan kız evlenmek istemiş, ona gelmiş falanı sormuş. O demiş ki benim gibi erkek dururken niye ona gidiyorsun? Ya bu kadar bir ahlaksız bu. Ebu Said hep bunları ifşa etmiştir. Hatta bu şahsın İzmir'de, Manisa'da bir kadından düşüp kalktığını, devamlı oraya gittiğini, gayri İslami hayat yaşadığını bana yine Ebu Said söylemiştir. Ve bunun gibi birçok. Evet kardeşler, Kayseri, Ebu Said orayı vitrin gösterdi, onların üzerinden birçok şeyler yedi, Yerine getirmedi, Kayseri bitti. Konya'nın bittiği gibi. Ankara. Ankara'da bir Hüseyin vardı. Kendini Rabbine adamış, hiçbir şeyi umursamayan, Allah'tan başka bir şeyden korkmayan ve kimseden bir menfaat ummayan bir insan. Ebu Said yıllarca beni kullandı. Yıllarca üzerimden nemalandı kardeşlerim. Şu an Katar'da olan Ebahmet yani Abdurrahman kardeşi İstanbul'dan hepsi tanır. Sefaköy'de otururdu. Bir adamla Arap davetçi şablon güzel. Ben birkaç yer buldum. Geldi, baktı araştırdık. İşte Türk İşbüloğu'nun altıydı. Yıkım varmış falan filan. Vazgeçtik. Bu gitti. Derken bir gün Hacı Bayram'da Seha Neşriyat'ın boş bir yeri vardı. Orayı gördüm. Kendisini aradım. Aman kaçırma. kapora ver. Şunu ver. Bunu ver falan. Pazarlık ettik. Geçmiş zaman çok yüklü bir para. Bütün tazminatımı verdim. Hanımın bütün bileziklerini verdim. Arkadaşların bilezikleri, markları falan borçlar alarak Hava parasını verdik. Nasıl verdik? Ben bu dükkanı Ebu Said Yarpuzlu'ya tuttum. Ben kitapçılıktan anlayan bir insan değilim. O da hemen parasını o akşam çıkaracak. Ben arkadaşlara vereceğim. Ya hizmet olacak Allah'a. Ara tara Ebu Said'e ulaşamaz. Ortada kaldım kardeşler. Üç çocuk var. Yıllarca Ebu Said'in yüzünden yokluk çektim. Yıllarca o insanlardan aldığım paranın borçlarını ödemeye çalıştım. Yükün altında ezildikçe ezildim. Kılı kıpırdamadı bağçağın. Evet, aradan yıllar geçti. Ebu Ahmet kendisine para veren o adamdan çıktı, geldi. Ebu Said'in İstanbul'daki bütün masraflarını karşıladığını fakat Ebu Said'in bu paraları yediğini, vakfın bile kirasını ödemeyip kapanmasına sebep olduğunu anlattı. Ankara'da benim açtığım bu yayın evinin hava parasını buna verdiğini ki Ebu Said'e ben daha sonra sorduğumda altına araba aldığını söyledi. Utanmaz ahlaksız. Sonra da insanlardan duydum o parayı bana Bilmem kaç bin mark olarak vermiş. Sohbetimin başında da dediğim gibi, Alimran 61. ayetle ben kendisine res çekiyorum. Gelin, eşinizi, çocuklarınızı da getirin, ben de getireyim. Yalancılardan sak, Allah yalan söyleyene lanet etsin. Bitmedi kardeşler, sadece benim dükkanın hava parasını alma değil. Dükkanın kirasını her ay, bana bir maaş ve aylık davete gidiyor diye artı bir para, yani yıllarca benim adıma 1700-2000 dolar gibi maaş almış. Sadece benim adıma değil. O adam Adana'dan, İsmail diye birini tanıyor musun? Kayseri'den falanı falanı tanıyor musun? İki tane ayrı isim. Bursa'dan bilgini tanıyor musun? İstanbul'dan şunu şunu tanıyor musun? Birçok isimler sordu ve onlar için de aylık maaş ödediğini söyledi. Evet. Tabi Ebu Sayık Yarpuzlu bunların hepsini alıp yatan birisi. Hiç Yarpuz'a gittiniz mi kardeşler? Orada üç katlı geniş bahçeli oraya trilyonları gömdü. O paralar kimin biliyor musunuz? He kardeşler? Dünya zor değil mi? Geçimde zor, meşakkatli değil mi? Peki o evin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte Ebu Said hep bizleri vitrin kullanarak, üzerimizden aldığı paraları mübah görerek kendisine malikane yaptırdı. Çünkü gidecek başka hiçbir yeri kalmamıştı. Avrupa'dan atılmış. Atılma sebebi ahlaksızlığı, ız düşmanı olmaz. İstanbul'dan kaçmış. Kaçma sebebi yine hırsızlığı, artsızlığı, ahlaksızlığı, yine kadın meselesi. Kayseri'de yine ahlaksızlığı, verdiği sözleri yerine getirmeme. Konya yine. Aynı. Ankara yine. Aynı. Ve Ebu Said her dönem böyle durum oldu mu kuyruğunu kıstırmış. Köşesine çekilmiş ve hiç dedikodunun peşinde gitmemiştir. Temiz, saf, dürüst insanları etrafında biraz toplayarak onları hep vitrin yoluna, vitrin yapma yoluna gitmiş ve onları vitrin göstererek bir başkalarını hep dolandırma yoluna gitmiştir. Ebu sahip budur. Ebu Said, İstanbul'a gelişi, oradan kaçması, yıllarca gitmemesi, sorun İstanbullulara söylesin. Hep saf insanlara, onlara güya dini anlatır pozisyonuna girmiştir. İnanın biz Buhari'yi tercüme ettiğimizde, isim ve sıfattan kelimeler sorduğumuzda ki biz sadece teyit için, yoksa ondan bilgisinden istifade etmek için değil. davul bile Ebu Said'den daha fazla ses getirir. Ebu Said Tevhid'de çakmıştır. Biz Tevhid'de onu üstad görüyorduk. Neden çıkardınız bu kelimeyi? Nerede? Böyle isim sıfat mı var? Allah'ın isim. Ben defa duyuyorum. Hadi bunun Arapçasını bir okuyun bakayım. Yok anlamadım. Bunu bana bir fax çekin. Mail çekin. Ben bir bakayım. Kaç tane böyle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının geçtiği meseleleri yazdık da hala cevabı gelecek. İnsanların sorduğu meselelerde hep adamına göre cevap vermiştir. Avrupalı olduğunda cevabı farklı, aynı vakaya bakın. Türkiye'dense farklıdır. Avrupalı birine takındığı tavırla Türkiye'dekine takındığı tavır aynı değildir. Hep iki yüzlüdür. Nemalandığı adamla nemelanmadığına da takındığı aynı değildir. Kendisine yalakalık yapanlara takındığıyla mert olanlara yaptığı da aynı değildir. İl il gittiği her yerde başına bela olacak insanları hep insanların içinde aşağılamıştır. Çocuk şuna bak, haylaz şöyle veyahut işte Bay Müşkülat ama sırtından geçinecek, zayıf, akıllı, mukayese edemeyecek, böyle kendine bağlayacak isimleri de hep kendine bağlamış onları. Nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk nasıl, böyle güzel tavrına takınarak güya onlarla hasbihal eder muamelesi vermiş ve işi geldiğinde hep onları kullanmıştır. İlim alınır mı? Kardeşlerim, yalancı, emanete riayet etmeyen, söz verdiğinde sözünde durmayan birisi dinimize göre halis münafık birisidir. Böyle birinden ilim alınır mı? O evi kamp yeri diye yaptı. Gidin bakın, kapının önü işte güya şurası işte oturulacak, işte şurası şöyle olacak, ben şurada oturacağım, sohbet edeceğim dediği yer vardır, kapının şura duvarlar gibi, güya masa tipi. Evin ilk yapılışına bakın, o kütüphanenin iki tane girişi vardı. Sol taraftaki evin, odaya girdiğimizde, o lokanta camları gibi açık ve Evin de iki girişi vardı. Güya kadınlar arkadan girecek, öbür tarafta ders dinleyecek, buldu camda. Erkekler bu yandaydı. Hep tabi evi bitirene kadar. Evi bitirince kamp yeri, map yeri ne yapmadı? Olmadı. Ebu Said'in malikanesi oldu. Evet kardeşlerim. Ebu Said asla asla ne kadar zorlarsam İllere, sohbete götüremezdim. Çok zorlayarak. Ancak paranın kokusunu Araplardan aldığında giderdi. Parasız, kesinlikle davete seminere gitmez bu adam. Yani ücretini hep dünyada istemiştir. Gittiğinde de o insanlara böyle anlattığına bakın. En son işte bu hafta Ankara'ya gelmiş, hayaya anlatmış. Baktım. Dinledi şöyle bir. Aynı. Güya hayayı anlatıyor. Diyor ki kadınlarınızda diyor tesettürü hayayı soracağınıza işte diyor erkekler diyor nasıl bilmem nereleri işte onun tabirini söyleyeyim. Götleri başları meydanda karlarınıza da kendinize bakın diyor. anlattığı da hayaya dersin. Bu kadar hayasız birisidir. Evet. Bu ruhsuz para olmadan asla davet etmez. Hep davet derdi, gruplaşmayın derdi, fırka olmayın derdi, biz bir cemaat değiliz derdi. Olmaya da çalışmıyoruz derdi. Ama şimdi ya o cahillere mi gideceğim dediği İnegöllüleri veyahut Konya'dan birkaç kişiyi Maraş'taki birkaç kişiyi vitrin göstermek için adeta yarışan bir Ebu Said var. Hani sen bir cemaat değildin? Niye bunlarla gözükmeye çalışıyorsun? Çünkü sana bir görüntü, bir ses dosyası lazım para alman için. Hayatını ikame etmen için. Ebu Said denmesi için. Evet. Gelelim İzmir'e. Bakın hiç İzmir'e ağzıma almadım. İzmir'de çok güzel oturan bir dava oldu, bir kardeşlik oldu. İzmirli arkadaşlara sorun. Benimle olduklarındaki halleri bir sorun. Ve çok güzel olaylar oldu. Bu kardeşler büyük bir otelde bir seminer yaptılar. İlk seminere gelenler Allah için konuşsunlar. Seminer miydi? Seminerdi değil mi? İlmi bir sofra mıydı orası? Evet ilmi bir sofraydı. Herkes ilme doydu mu? Doydu. Allah için soruyorum. O günden sonra seminer ada altında yapılanlara bir bakın. Tatil mi? Seminer he ha? Hangisi kardeşler? hep tatil boyutu değil mi? İlim boyutu değil. Herkes bir yol tutturdu gidiyor. Sebep ne biliyor musunuz? Ebu Said bir çığır açtı. Bu çığır nedir? Birilerinin parasını kullanarak davet adı altında insanları vitrin gösterme. Bu her yere sıçladı. İstanbul'da da aynı olaylar var değişik değişik. Diğer illerde de var öbür taraflarda da var. Bu kardeşlik ruhunu ne yaptı? Zedeledi. Allah için soruyorum. Hangi ile geldiyse sizleri neye davet ettim? Sizlere anlattığım şeyler neler? Ebu Said'in geldiğiyle benim geldiğim yerler aynı mı kardeşler? Şu anda bile Ebu Said'in birlikte olduğu insanlar bile benim yetiştirdiğim insanlar benim Ebu Said doğru dürüst diye tanıttığım insanlar ama Ebu Said ne yapmıştır aç köpek kendini ne yapar sağa sola vurur çöpleri eşindirir ve birilerinden aldığı emirle Ebu Said dernek çalışmalarına girmiştir Tanıdığı veyahut her ilde tanıdığı üç beş kişiye hemen dernek açın, dernek açın, dernek açın hikayelerine girmiştir. Neden dernek? Hani bölünmeyecektik? Hani kardeş olacaktık? Hani davetçi bir yapıya sahip olacaktık? Evet kardeşler, dernek adı altında Müslümanlar bir bir bölünmeye başladı Ankara'da kendisine kulak veren insanları hazırladı ahlaksız, edepsiz haysiyetsiz, vefasız insanları kullanarak kendisine zemin hazırladı önce nemalandırdı yanında tuttu, para verdi bir çok vaatlerde bulundu bazılarına ve benim çöplüklerden çıkartıp temizlediğim adam etmeye çalıştığım insanların önüne hoca diye çıkartmaya çalıştığım insanların ahlakını, edebini ve gidişatlarını bozdu. Burada görücülük çıkardı. Ve tamamen ahlaksızlara oynadı. ve Ankara'da oturmuş çok güzel bir kardeşlik vardı. Dernek adı altında insanları kurumsallaştırdı. Kendisi perde arkasından zayıf akılları kendisine çekti. Ve onları bana göndererek yakamdan tutturarak dernekten çekil biz yöneteceğiz dedirtti. Ve onlara da dedi ki çünkü Ebu Said o kadar çok yürürlüdür ki kardeşlerim. Hüseyin çok yoğun. Onun üzerinden sen siz bu şeyi alın. O artık şöyle olsun o sizin abiniz. Önüne geçmeyin. Onlara ayrı başka tarafa ayrı konuşmaya başladı. O kadar iki yüzlü o kadar hasetçidir ki sevdiğim bütün insanların yanında, Alanya'da olsun, Konya'da olsun, ki hakkımı helal etmiyorum o insanlara, onlara hep ben ona şunu yaptım, bunu yaptım diye hep hayır konuştu. Ama o kardeşlerim beni tanıdığı halde Ebu Said'in kirli yüzünü anlayamadılar. Evet kardeşlerim, Ebu Said, dernekçilik adı altında her ili bölmeye, parçalamaya, derneklerin sayısını artırarak insanları gruplaştırmaya, federasyona, sonra konfederasyona bu gibi yapılanmaya girmiştir. Neden girmiştir? Derneğe gitmeyene yakında bakın birçok yaftalar, damgalar vurulacak. Müslüman değildir seles değildir, tekfircidir, mürciyedir, ahlaksızdır, şudur budur, birçok damgaları göreceksiniz. Ebu Said hiçbir zaman devlet hakkında, tağut hakkında konuşamaz. Hiçbir zaman askerlikte, okulda, oyda net değildir. Yıllarca insanları oy meselesinde kandırmıştır ortada getirip bırakmıştır, kitlemiştir, ne evet demiştir, ne hayır. Hep müslümanlar birbirine düşürmüştür. Hatta bugün Çubuk'taki o cinli Abadi Denizli'de oy veren kafirdir. İşte bugün hükümet başbakan işte ona kafirdir demiştir. Bunu Hüseyin Tülek Ebû Sait'e söylemiştir. Bir oda değil. Antep'te Ubeydullah Haslan da Çubuk'taki cinliye tekfircidir demiştir. Ama o cinli ne yapmıştır? İkisinden de lanetleşmiş. Geçmişiyle yüzleşmekten korkmuş ve onlarla arayı bozmuştur. Aynı bana yaptığı iftiralar gibi. Arkamdan konuştuğu gibi. Benden de bir zaman İlmihal'ı ben yazarım diye götürmüştü. Arkasından sahil mahal diye bir şey çıkarttı. Ondan sonra da internete bir yazı koymuş. Arapçası yok, ilimden nasibi yok, neyle yazmış diyor. İnsan oturu şöyle bir bakar kardeşler. Arapçası yok da bu insan nasıl davacı olmuş? Nasıl davet etmiş bu insanları? Sana dinini nasıl öğretmiş? Anadolu'yu karış karış nasıl gezmiş bu adam? İlmi yok ameli yoktu. Sana dinini nasıl öğretmiş? Ve İlmihal dediğiniz şeye bakın. Tamamen babları bana ait, anası bana ait ve kendisine verdiğim birçok bilgi birikimini o harddisk'te ki bende korkunç bir arşiv vardır. arkadaşlar hepsi bilir. Kimseden de esirgemem. Onlardan aldığı pasajları mukaddimesine cenaze, namaza terke eklemiş ve birçok meseleye de karıştırabilmek için Hanefi mezhebinin birçok meselesini kopyala yapıştır meselesiyle bir ilmihal yazmıştır. Ne oldu? Meşhur olma yoluna gitti, para kazandı, şöhret oldu, ve dönem dönem yediği halklardan hep yüzüme bakamayıp kaçmış, aynı Ebu Said gibi Almaz'a yatıp kendini nemelandırma yoluna gitmiştir. Evet, o da pis bir yalancıdır, aynı Ebu Said gibi hırsızdır. Aha, Mehmet Şahin'in bastığı tesettür Risalesini, Ebu Said'in kendisine sorun, Mehmet Şahin'e sorun, Ebu Muaz'ın elinden nasıl almışlar, Madem benim Arapçam yok, ilimim yok, ilminden nasibi yok, niye benim eserimi basıyorsun? Kendi adını koyuyorsun, terbiz. Bastığı İslam akidesi bile, bakın, hadis yayına tercüme ettiği en kolay akide şu, bu kitaplarının hep başı, ortası, sonudur, alıntılardır. Kendinden hiçbir şey yoktur. Yaşın kaçta senin ne ilmin var da böyle kitaplar basıyorsun? Ve işi gücü sadece Alimlerin sözlerini alıp kendi sözü gibi kullanmaktır. Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı fetbalar vermektir. Ha, uğraşmak istemiyorum. Neden bu cinminin meselesine girdim? Çünkü Ankara'da oturmuş kardeşliği Ebu Said hep bu zayıf, ahlaksız, deli raporlu olan insanlarla baltalama, bölme yoluna gitmiştir. Ve kendisine sahip çıkılmasını söylemiş. Kendisine kulak verenlerle bu işi götürme yoluna gitmiştir. Evet kardeşler. Davet böyle mi olmalı? Soruyorum size. Neden Ebu Said Kayseri'ye gidemiyor? Hadi. Niye Kayseriler Ebu Said'i davet etmiyor? Neden Ebu Said İzmir'e gitmiyor? Niye? Gazi Keskin gibi birisi Ebu bir semineri meselesinde vurdu yere attı. Ebu Sait dedi ki seminer olmayacak. Kendi emir ya. Gazi de dedi ki olacak. Oldu mu? Oldu. Yine Bursa'daki olaylar. Mısır'dan bir alim, şeyh gelecek. Ebu Sait ne dedi? Benden izinsiz hiç kimse gelemez. Bursalılar güya önde gidenler Arkamdan konuşup da yüzüme abi diyenler var orada. Oturdular sabaha kadar tartıştılar. Ebu Said kim? Bizim hakkımızdan nasıl karışır, eder. Ebu Said'in yüzüne de hocam hocam dediler. Arkadaşlar Ebu Said iflas etti. Ahlaksızlık kokuları her yerden geliyor. Hiçbir zaman vefa diye bir olay yoktur. Hiçbir zaman aile ilişkisi yoktur. Bakın bir örnek vereyim. Oğullarından birisi bedelli askerliğe gitti. bu Said çoluğunun çocuğunu toplayarak yemin törenine gitmiştir. Evet, yemin törenine yemin. Çocuklarından birisi normal askere gitti. Eşi yeğeni bakacağına, haçlık göndereceğine söz verdi dönüp de çocuğuna bakmadı bile. Öpöz yeğeni olduğu halde, oğluna söz verdiği halde çocuğuna bakmamıştır bile. Ama öbürünü ta yemin törenine gitmiştir biliyor musunuz? Ve yine çocuklarından birisi Avrupa'da boşanmış, evlendirmek istediğinde namaz kılmadığı halde oğlu bana utanmadan çocuğunun namaz kıldığını söylemiştir. Ebu Sait bu kadar yalancı, işine geldiği gibi hareket eden, emanete riayet etmeyen ve borcuna asla sadık olmayan birisidir. O evi yaptırdığı müteahhite bile hala inşaat parasını vermemiştir. Ve adam lanet edip gitmiştir. Benim üzerimden yıllarca geçinmiş, Avrupa'ya kitap göndermişimdir seminer adı altında gittiğinde kendisine benim kitap param ödendiği halde, verildiği halde bana kendisi vermemiştir. Tek tek isimlerini veririm. Arkadaşlardan ben parasını istediğimde kendisini bu sayete verdiklerini ya bu adamın her zaman böyle isimleri çıkıyor. Ne kadar mahluk. Kendisinden para istediğimde aldım mı aldım ama elini cebine atıp vermemiştir. Veteriner bir arkadaşı evlendirdiğim gün kendisine 1300 dolara bilgisayar almışımdır. Çocuğun arkadaşın çocuğu oldu okula başladı. Bilgisayarın yarısını çocuk belki de 3'e 4'e gidiyordu öbür yarısını vermiştir. O kadar hoyratça yaşar ki evine gidin bakın o derin dondurucusunun içinde belki 6 7 tane koyun kuzu vardır. Müstiflikten hat safhadadır ama misafire ikrama geldiğinde olabildiğine cimridir. Ama adamına olabildiğine cömerttir. Ne malanacağına. nem malanmayacağına yüzüne bile bakmaz. Ancak sen gideceksin, getireceksin, yiyeceksin. Evet. Ebu Said il il iflas etmiş, akide de, amelde ve ilimde çökmüş birisidir. Anlattıklarını hep birbirine karıştırır. Binlerce misali var, bir tane değil. Bir gün İsmail Kılıç dedi ki, hiç etrafımda bir adam iki sene durmaz bunun dedi. Evet, bakın. Talebe diye Medine'ye 5-6 çocuk gönderdi. Gider gitmez ilk konuşan hakkında Çelebi Akkurt oldu. Şimdi ondan en kankadır. Ona söylemediği söz kalmamıştır. Murat Hakeza. Ubeydullah okuldan istifa edip bir daha dönmeyeceğim diye kağıt verdiğinde Ebu Said etmediği laneti, etmediği bedduayı bırakmamıştır. Ama bizim Mubeydullah hala Ebu Said der. Birçok ayrıntı var, girmeyeceğim kardeşler. Ama Ebu Said dediğiniz insan güvenilir, emin, ilim alınacak insan değildir kardeşlerim. Kendisi cidden ahlaksız, cidden edepsiz ve hiçbir zaman güven duyulacak bir insan değildir. Öyle alışmıştır ki insanları kullanmayı, insanları vitrin yapıp nemalanmayı hesabını bir günlük asla yapmaz. Misal, Ankara'da ben biriyle ters mi düştüm? Ebu Said onunla dostluğunu asla kesmez ve bir gün olup onu kullanacağının hesabını yapar ve gün geldiğinde de kullanmıştır. Ve geçen bir arkadaş dedi, Ankara'da fitne yapıp işte davetin adı dernek oldu ya dernek açtırıp bunlar bir piknik yapıyorlar. Tabi dernek kuranlar da davet ediyor, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye havalara girip de herkese mesajlar çekmeler, bir şeyler yapmalar, neyse arkadaşım birisi gittim diyor, piknik adı altında. Kayseri'den biri var diyor, Ankara'dan birileri var diyor. Yani hiç bize gelip gitmeyip ayrılıp gidenler. E bu sayıda sorular sordular diyor. O da diyor bir şeyler ve cevap ver. Sonra diyor kalktı, arkasından diyor o kadar iğrenççe ve hiç ağza alınmayacak hakaretler ettiler ki diyor Ebu Said'in. Şöyle bir baktım diyor. Ah Ebu Said, Hüseyin abi gibi sana saygı gösteren, edepli, ahlaklı davranan bir insana kazık atıp Ankaralıları ona düşman yapıp, kendine vitrin hale getirdin Aa, böyle arkandan sövdürürsün dedim diyor. Beyni sulanmış. Bunun bir, dediği, bir dediğini tutmuyor. Aynı o çubuktaki cinli deli raporla olan da aynı şekilde bu Said hakkında söyler. Ebu Said alim mi? Ebu Said şöyle mi? Şimdi Ebu ne malanıp onu kullanarak belli bir yere gelmeye çalışıyor. Yani Ebu Said'in şu an yanındakilerin hiçbiri samimi değil, hiçbiri de Beraber değil. Hepsi bir çıkar üzerine bir araya gelen insanlardır. Evet. bu Said dinden, insanlıktan, ahlaktan yoksun, zavallıdır. Artıklarla geçinir ve siz samimi Müslümanların yaşantısının, nemalanmasının bilinmesini istemez. Hep sizleri aldatır. Gelir size biraz şöyle, biraz böyle konuşur, siz de zannedersiniz. kadar güzel alim. Misal İstanbul'dan bir yayın evi sahibi, çok sevdim güzel konuşuyor, mi? Onu tanıştırmaya, kaynaştırmaya çalıştım. Adama o kadar düşmanlık yaptı ki, İzmir seminerinde bile salonu terk etti gitti ona söz verdim diye. Yine İstanbul'da bir yayın evi sahibine o kadar düşmanlık yapar ki ve onların nereden nemalandığını bilirim. Biz hancıyız onlar yolcu der. Veyahut bir başkalarına hepsine bir kulp bulur. Böyle davet olur? Birisi Medine'den mi geldi, bir okul mu bitirdi geldi. Onu nasıl harcayacağının hesaplarını yapar ve onun hatalarını bir bir bizlere ifşa eder biz de onlara düşman olalım. Hepsinin dedikodu ve kıymetini yapar kenarıya da aksüt gibi çıkar. Bir gün Antep'e gittim kardeşler. Orada Antep'te Ubeydullah Aslan diye birisi var. Ben tabi ki oradaki Müslümanlara davetimi yaptım. Sohbetimi ettim. Orada Ubedullah Hasan diye birisi hiç olmayacak şekilde bize düşmanlık yaptı. Çok terbiyesizce, ahlaksızca hareketlere girdi. Ama kendi etrafındakilere de sorun. Ve şu an Ebu Said'le beraber hareket eden o cinli ve ahlaksızlara sorun. Ben onlara nasıl bir tavır takınmışım bir müslümana bir davetçiye ne yakışıyorsa onu yapmış ve Ubeydullah hastana insan gibi davranmış ve gelmişimdir ama onun yaptığı terbiyesizlik, ahlaksızlık ki hiçbir şeye sığmaz yine altından Ebu Said çıkmıştır Ebu Said kendisini kendi diliyle söylüyor Antep'e emir tayin etmiş o Beydullah Aslan'ı. Ve ben de Antep'e sohbete gidebilmek için o emirden izin almam gerekiyormuş. O kadar çıngarın, o kadar edepsizliğin, ahlaksızlığın altında bu yatıyormuş biliyor musunuz? Ve bana bir Said dedi ki Allah'a hamdolsun ki dedi onu ben seninle tanımadım, kendim tanıdım. Evet. E, Beydullah Aslan kimdir? kendi cemaatinin içinde dışlanmış, kendini beğenmişlikten atılmış, horlanmış, kendisini cemaat Pakistan'a okumaya göndermiş, oradan gelip havalara girince dışlamış, atılmış biris. Daha önce bize müşrik, kafir diyenlerden biriz Oy meselesi, cuma meselesi, askerlik meselesi falan filan, bilimlik meseleler. Daha sonra bu efendi etrafında kimse kalmayınca bakıyor ki bir yere sarılayım ya. Nereye sarılayım? Tam bir davetçi olmuş. Hem de İslam davetçisi Ubeydullah Aslan. Bak bana o kadar terbiyesizlik, ahlaksızlık yaptığı halde ben Ubeydullah Aslan'ı Ankara'ya kaç kere sohbete davet etmişimdir. Onurlandırmışımdır. Ve ona söz sahibi vermişimdir. Neden? Ahlak öğrensin, edep öğrensin diye. Peki, Ubeydullah Aslan beni bir kere davet etmiş midir? Hayır. Edemez. Çünkü benim davetin Allah'a, onların daveti ise sadece nefislerini şımartmayadır. Benim davetim her zaman netice verir. Fakat Bunların daveti neyedir? Bir bakın. Şatavata kendilerini övmeye, mağrur kılmaya. Zorlarına giden bir cümle. Yanlış konuştuklarında, kendilerine yanlışını gösterdiklerinde onları hemen azarlarlar, dışlarlar, almaza yatarlar. Hatta bir gün sohbette orada Antep'te benim sohbetime gelen çok sevdiğim bir insanı damadıymış. Suriye'de okumuş. Onun yanındayken ya ne kadar edepli ahlaklı falan dedim. O, siz onları bilmezsiniz. Ne kadar münafık bu gibi hallere girdi. Aynı Beydullah hastana ben Ebu Enes bir gün Ebu Said'den Avrupa'da anlaşıyor. Diyor ki Ebu Said beni Türkiye'ye bir gezdir. Tamam diyor. Fakat Ebu Said o kadar iki yüzlü insandır ki Ebu Enes'i orada evet diyor. Ama Türkiye'ye geldiğimde çocuk hastayım, şöyleyim, böyleyim ayağına yatıyor. Ben de tabakaten hasta zannettim. Benim çok rahatsız olduğu halde Ebu aldım ve Türkiye turuna çıktım. Hakikaten gezdirdim. Kendisine sorun. İl il tanıttım. Allah iyiliğini versin. Kendisini Allah için çok severim. Ama benden sonra kendisi gelmiş, o illere hep gitmiş fakat benimle Türkiye'ye geldiğinde selamlaşmamıştır bile. Halbuki insanlarla onu tanıştıran, kaynaştıran Hüseyin abisidir. Neyse, Antep'e Ebu gittiğimde yalnız gittiğimde bana olmadık, hak etmediğim birçok hakaretler yapan Ebu Eydullah Aslan, Ebu Enes'e köy olmuştur, halı olmuştur, kasaba olmuştur. Artık neden diye siz kendiniz sorun. İnsanlar bir yerlere varabilmek için hep birbirlerine dal kavukluk ve yalakalık yapar hale gelmişler. Davette hedef Allah'ın rızasıdır kardeşlerim. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın. Ebu Said hep kendisine kulak veren, kirli, çıkılı insanlarla beraber olmayı sevmiştir. Evet. Maraşlılar bir gün aradı. Bugün hala Ebu Said'in yanındalar. Ben hala nasıl beraberler çok merak ediyorum. Çok sevdiğim insanlar bu haysiyetsiz, ahlaksız bir insanla nasıl beraberler? Maraşlı kardeşler aradı. Abi ya, arada kaldık. Hayırdır? Ya sen Ebu Enes hocamızı getirdin. Ee, biz de bir dahakine işte seminer olarak söz aldık. Arkadan Ebu Sait hocamızı da davet ettik. Ebu Sait bize bir sürü esti, yağdı. Niye çağırıyorsunuz, ediyorsunuz falan dedi. Allah Allah dedim ya. Ebu Sait bunu pek açık vermez ama dedim. Açtım, sordum. Vallahi billahi tallahi aynen şunu dedi biz davet edeceğiz, kaymanı insanlar gelip yiyecek. Var mı öyle? Sen dedim o zaman Ebu Enes'i dedim ben Türkiye'yi gezdirdiğimde sen hastayım dediğinde de yalan söyledin değil mi? Ben enayi mıyım dedi onu gezdireceğim de insanlara tanıştıracağım dedi. Peki niye bana demedin ben de götürmezdim dedim mahsus böyle. Anlamadın ki dedi gözüne bakıyorum bakıyorum bakıyorum dedi anlamadım dedi. Biz dedi davet edeceğiz, kaymağını onlar yiyecek. Vallahi billahi tallahi bunlar Ebu Said'in sözü. Daha ahlakı bizim vermiyor bazılarını tekrarlamaya. Ve hatta bunu Maraşa sohbete götürdük, getirdik kardeşlerim. Ebu Said'in yolculuğu çekilmez. Çok ahlaksızdır ve sadece kendisini düşünür. Sanki arabada ondan başka hiç kimse yok. Tam Maraş'a, buradan Ankara'ya, Yarpuz'a gittim, aldım Maraş'a götürdüm, getirdim evine, bize lanet etti. Ağustos, sıcak, nefes alamıyoruz, terlemişiz, kendi de terlemiş, peynir gibi kokuyor, azıcık camı açmışız, nefes alacağız ya. Bize lanet etti, böyle bir insan. Bu kadar ahlaksız ve nankör bir insandır. Mehmet Balcıoğlu karakterden, şahsiyetten hep uzak yaşamıştır. Çünkü biliyorsunuz şahsiyet, karakter önce insanın ağzından helal lokma geçmesiyle mümkündür. Ebu Said'in ağzından bir gün dahi temiz, helal bir lokma geçmemiştir ki onda karakter olsun kardeşlerim. İnsanlar normal yaşantısını güzel bir şekilde geçinebilmek için bir uğraş verirken, Balcıoğlu hep o insanları nasıl vitrin haline getirin, bunların hesabını yapmıştır. Hem şahsiyetini, hem dinini, hem davasını satmıştır. Asla kendisi nasihat kabul etmez. Vermeye kalksan takmaz. Hep misaller verir. Ben birini yetiştireceğim, 20 sene bu davaya hizmet edeceğim. Birisi çıkacak daha dün çıracı Ve bu Sait sen burada hata ediyorsun, sen ahlaksızsın diyecek. He. Kim takar seni der. Yani sen daha varsına çıkmadan çıkacakmış gibi önünü keser kardeşler. Ve asla ona suçunu ispat edemezsin. Konuş. %100 karşıdaki haksızsa bir de ki konuşmada yüzde yüz sen suçlu çıkmışsın. Ve son dönem aşağı yukarı on senedir hiçbir zaman Allah'a hizmet etmemiş ve devletin olsun dış güçlerin olsun hep bilimlerine hizmet etmiş ve o bilimlerden kendisine ne emredilmişse her ilde harfiyen onu yerine getirmiştir ve hala da getirir. Balcıoğlu hiçbir zaman dürüst, namuslu, ahlaklı insanlarla yakın olamaz. Sadece işi düştüğünde o insanları kullanır, işi bitti mi bırakır. Allah kendisine rahmet etsin. Bir kaptan vardı, Bilal abi, birçoğunuz tanır. Ondan biz çok dertleştik. Ebu Said'in çok pisliklerini anlattı bana. Özellikle Para konusundaki zaafları ben İsmail'in doğru veya yanlışlığını sorduğumda Hüseyin, insanların içinde şahit tutarsan inkar ederim ama öldükten sonra istediğini söyle. Ebu Said, kesinlikle maddede, parada güven olmaz. Elini versen kolun alamazsın derdi. Öyle derdi. Arkadaşlar, İslam böyle mi ya? Nasıl örnek olacak insanlar? Allah Resulü ve Selam vefat ettiğinde borcuna karşılık zırhı Yahudi de rehin değil miydi? Anlatan insan nasıl sözüne ters düşer? Evet. Mehmet Balcoğlu insanlardan uzak yaşadığı için pisliklerini gizleyebiliyor. Ahlaksızlığını, haysiyetsizliğini çok rahatlıkla gizleyebiliyor. Ve insanlara çok rahatlıkla iftira atabiliyor. Bir sene sonra pislikleri öğreniyorsun. İnanın bana yaptığı terbiyesizlikleri, pislikleri ben hep bir sene veya iki sene sonra öğrendim. Hep gizli gizli orada burada hep iki yüzde olup kulisler yapmıştır. Evet kardeşler maksadım birilerini kötüleme değil. Maksadım dedikodu kıymet yapmak hiç değil. Fakat Ebu Said gibi birisi ilim alınacak, alim görülecek, adam görülecek birisi değil. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Kendisine izzet ve şeref verilecek birisi değil. Ne kadar yanında iseniz, ne kadar birlikte davranıyorsanız unutmayın ki Allah'ın dinine o kadar zarar veriyorsunuz. Bu insan edepten, ahlaktan, tövbeden, özürden, helallikten anlamaz. Utanmaz ve arlanmaz birisidir. Kendisi İnsanlıktan nasibi olmadığı için sizleri vitrin olarak kullandığı için siz de kendilerinizi ne yapıyorsunuz? Buna kullandırıyorsunuz. Unutmayın bu kullandırma aynı zamanda sizlerin İslam'a verdiğiniz bir zarardır. Allah hepinize hidayet versin doğruyu göstersin Yalancının emanete hiyanet edenin, insanları vitrin olarak gösterenin yanında durulmaz kardeşlerim. Kim ona güç verir, kuvvet verir, birlik, beraberlik verirse, onun yaptığı bütün günaha ortaktır bilesiniz. Allah sizlere tövbeyi nasip etsin, doğruyu görmeyi nasip etsin, öyle Mehter Marşı gibi Veyahut, vay şu davacıymış ya. 20 senelik davetçiye bunlar yapılır mı? Bunlar geçin geçin. Kendinize bile saygı duymuyorsunuz ki başkasına duyarsınız. Evet. Bu din Ebu Said'den gelmemiştir. Ebu Said'den de bitmez. Allah Resulü'nden bu dava başlamıştır. Kıyamete kadar da gidecektir. Allah bizlere izzetli, şerefli, haysiyetli Rabbani alimler nasip etsin. Böyle izzetsiz, şerefsizlerin kökünü kessin. Evet. Öyle çok alim olduğunu zannetmeyin. Açıkça sorun. Maraş'ta öğretmenlerin Ebu Mağaz, o çubuktaki cinli deli raporlu olan var ya, okula çocuk gönderilmez, bayrağa saygı duruşunda durulmaz, duruşunda. İşte yemin edilmez falan memur olunmaz gibi birçok şeyler yayıldığında ve bu sayede Maraş'a gitmiştik. Oradaki öğretmen arkadaşlar soru sorduğunda bu meselelere, bunlar sizin meseleniz değil ki, bunlar toplumun meselesi deyip geçmiştir. Bakın şimdi beraberler. Çobuğun cincesi çocuklarını okuluna göndermez. Sorun niye göndermez? gönderen arkadaşlar var. Çubuk'taki cinni cuma namazını asla imamların arkasında kılmaz. Sorununu kılmaz. Geçen günü bir arkadaş geldi. KPSS sınavına girecekmiş. Ya hocam bir şey soracağım ama hayırdır. Ya dedi çubuk takine sordum. KPSS'ye gireceğim. Ya memurluk olunmaz falan dedi. Siz ne diyorsunuz? Dedi. Buyurun. Yine imam bir arkadaş kendisine Ramazan'da teraviyi nasıl kıldıracağını 33 rekat kılamayıp 8 rekat 33'ü kılmayacağım ne yapayım dediğinde kaza namazlarına sen niyet edersin öyle kıldır demiştir. Birisi bir soru sormuş vitir namazı fardır demiş muteziliğe göre kayıda getirmiş. Binic üzerinde namazın kılınamayacağını, farz namazların olmayacağını söylemiş. Yani kafasına göre birçok fetvalar. E, bunlar niye? E, Ebu Said gibi birisi ayakta kalabilmek için elbette ki bite, pireye, cinliye neydi belirsiz, sürekli fikir değiştiren insanlara nedir? ihtiyacı var. Çünkü böyle Oturmamış bir akideye, edepten, ahlaktan, ilimden yoksun birine, tercümelerde gördüğü ne varsa altın bulmuş gibi atlayan birisine tabii ki sahip çıkar, şuraya git buraya git diye, ki gittiği yerde de ne yapacak? Onlara dini zaten öğretmeyecek. O da hemen falan yere gittim, filan yere gittim diye hemen birilerinin meşhur olma hikayesinde olduğu gibi ne yapacak? İnternete koşacak ve ortada dava yok, davet yok, kardeşlik yok. Hadi getirin çocuklarınızı, eşlerinizi, sizler de gelin. Yalancılardan dua edelim. Allah yalancılar elanet etsin. Hadi. Evet. Hani ihtilaf olduğunda Kur'an ve sünnete gidiliyordu. Ben Ebu Said'in pistiklerini ifşa ettiğimde de biliyor musunuz? İki kişiye mail attım. Hiç kimseye bir şey demedim. Bunlardan birisi Gazi Keskin'dir İzmir'de. Birisi de Belçika'dan İsmail Kılıç'tır. Ama bu iki tanesi kimlere verdi bilmiyorum maili. Bütün dünyaya yaydılar. Ha, ben bundan da bir taşlar birkaç kuş vurdum. Aynı İsmail Kılıç'tan geçen ay Almanya'da Seminler'e katıldığı bir Said. Seminler'in adı ne biliyor musunuz? İki tane konu var. Bir, Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşma sebepleri. İki, Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebepleri. Sizsiniz. Ebu Said İsmail Kılıç'tan için internette karı kız avındadır. Müslümanların parasını bilmem ne yatırmıştır, kaybetmiştir falan filan, izzetsizdir, şerefsizdir, Allah'ına lanet etsin dediği, kötülediği birisi, İsmail Kılıç'ta, Ebu Said için izzetsizdir, şerefsizdir, ahlaksızdır, haysiyetsizdir deyip, köy köy, kasaba kasaba, il il dolaşarak kötülediği birisidir. Hüseyin bunu söylediğinde, Hüseyin'den kötü insan olmuyor. Ama bu ahlaksızlar hep beraber oluyor o kütüphanede yaptığı o müslüflikleri bir bilseniz kardeşler. Önce bir raf yaptırdı ki o gidenler kütüphaneyi bilir. Neredeyse inanın yarım trilyon para gitti. Onları beğenmedi. Hepsini söktürdü, attırdı. Aha şimdiki vitrinleri yaptırdı. Nasılsa nemalanıyor, nasılsa birileri gönderiyor. Her sene Ömrü'ye gider. Onun vizeyle falan alakası yoktur. Ebu Said birkaç kimliklidir. Belçika kimliği. Suğut'a iç vizesi rahatlıkla her zaman gidip gelecek kimliği vardır. Kimlere verilir? Bir araştırın bakayım bu kimlikler. Manisa'dan birine İzmirliler Medine dilencisi der. Asıl Medine dilencisi bir Sayit'tir. Gittiğinde Bazen ümre bile yapmaz. Ne mal anacağı adamlara gider, onlara iki yalan söyler, toplanır, paraları alır, gelir. Bir bakarsın ki ya şey harcıyordur, neydi onların parası riyal ya da hep dolar harcar. Bir gelir. Ama millet bunların iç yüzünü bilmez kardeşlerim. Ticarette asla güvenilir birisi değildir. Ankara'dan bir kardeşimiz altı kolü bir akrabasının babasından kalma kitaplarını satmak için getirdi. Bir sürü kitap vardı. Ben dedim ki ya bak Ebu Sait hocamız var. O zamanlar yeni tanışmıştık. Dedim o bunların değerini bilir. Satacağı adamları bilir. Gelin ona verelim. O halleder. Telefonda aradık. İşte adamı bulduğunu getir dedi. Biz buradan atladık, arabaya götürdük. Kardeşler o zaman Fatih'teki vakıf duruyordu. Şöyle bir baktı. Ben bir Said'in nasıl baktığını bilirim. İşine yarar, birçok kitabı gördü. El yazmalar da vardı. Dedik adam yok, siz bırakın gidin. Konuşmamız böyle değil. Biz götüreceğiz, adam oraya gelecek. Satılacak, bunlar da parasını alacak, dönecekler. Adam yok dedi siz bırakın gidin. İnanın belki üç sene adam peşine koştu, aradı, sordu, etti. Ebu Said'den tık yok. İşe yarar. Her el yazmayı Ebu Said sattı ve yedi arkadaşlar. Aha alimden 61. ayet. Açık hadri meydan. Ben eşim, çocuğum ve her şeyime dahil lanetlenmeye yemin ederim. Ebu Said kendisi de çıksın aynı şekilde yemin etsin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Adam o kadar şeytanlaşmıştır ki yalan söylemekten veyahut doğruyu gizlemekten hiç çekinmez. Evet kardeşler kardeşlik duygusunu hiç tatmayan birisi kardeşliği bilmediği için elbette kardeşlerin arasını çıkar için bozar. Ben birçok insana emek verdim. Allah için emek verdim. Kimini yetiştirdim bir yerlere getirdim. Kimi geldi zinam edeyim dedi evlendirdim. Haçlığım yok dedi haçlığını verdim. İşim yok dedi işi kurdum. Mesleğimi unuttum, abi ağladı. Patronuyla konuştum, tülüren sağladım. Birbirleriyle tanıştırdım, kaynaştırdım. Hiçbirine pişman değilim. Benim iki duam var. Bir, Allah için onların hayrına dua ederim. Bir de, insanın canı yandığında edeceği bir dua vardır. İnşallah, İnsanlar da benim duamı alır, bedduamı almaz. Arapların güzel bir sözü var. Besle köpeği, yesin hakkını derler. O kadar iyilik yaptığım halde, kötülük beklemediğim halde, birçok insanın Ebu Said'le beraber hareket ederek bana yapmış olduğu yanlışlıklara ben Allah'a havale ediyorum ve Allah onlardan intikamı alsın diyorum. Ve Ebu Said'e güç, kuvvet verip yanında duran ki 3-4 tane insan diyorum ki artık herkes ne kadar pislik, ne kadar ahlaksız olduğunu herkes, dünya alemi artık anladı. O insanlara da nasihatın hakkı, hukuku görün ve artık onunla beraber olmayın. Çünkü Ebû Said'e güç verdiğiniz müddetçe Ebû Said ne kadar ahlaklı insan varsa onların da ahlakını bozacağı gibi ilmi otoriteyi Müslümanların içinde sıfıra indirecektir ki inmiştir de. Bugün hep bitler, pireler, cinliler ortalıkta geziyor. Ama dün onlar çağırsan da gelmiyordu. Toplumun içine giremiyorlardı ben toplulukta duramıyorum diyorlardı, konuşamıyorlardı ve insan içine çıkamıyorlardı. Bugün bakın, otorite kaybolunca, bitler, pireler etrafta cirit atıyor. Ama yine de çıkıp bu erkeğin karşısında kimse konuşamıyor. Gelin, eşlerinizi, çocuklarınızı çıkarın, ben de çıkarayım, hep beraber dua edelim. Kim yalancısı Allah onlara lanet etsin. Buyurun. Bursa'da bakın Mehmet Şahin diye birisi vardır. Benim yanımda birçok bir sene kalmıştır. O çocuk bile bunun ne kadar yalancı olduğunu bilir. Açın sorun. Kendisine şu kitapları basabilirsin diyor. Çocuk basıyor Çocuğa etmedi, kötülüğü bırakmıyor. Niye? Çünkü Mehmet bir gün dişine dokunacak diye. bu Said hiçbir zaman hiçbir zaman önünü en ufak bir şekilde kesecek adama tırans yapmaz. Hep ikiyüzlüdür. İnkar etmeyi bir şey sayar. Hatta o kadar çok vaka vardır ki arkadaşların çoğu bilir. Ben bunu demedim. Getir, ispat et. kasetlen getir. Kasetle orayı keserek o sözü söylediğine dair ispat ettiğimizde öyle mi? Allah Allah. Ben bunu nasıl dedim ki ya? Hiç hatırlamıyorum gibi bu laflara yatarak biraz önceki o marul o kibirli hali almaza yatmıştır. Bir tarihte sorduyduk. İşte siz işte Fetullah Gülen Hoca Efendiliğin görüştünüz mü? Ha İstanbul'da bir sünnet sempozyumu oldu. Orada görüştük ayak üstü. Kendisine şunu şunu dedim. Daha sonra bana sordular. Görüşmüş mü? Bana bana böyle dedi. Kendisine sorulduğunda benim yanımda ben asla görüşmedim. Hocam böyle böyle dedin. Cık, ben böyle bir şey demedim ispat ettim. Bunun gibi nice yalanları var kardeşler. Görüşmediysen görüşmedin ya. Niye görüştüm diyorsun? Aa, amaç burada kendini öne çıkarma. Şundan görüştüm, şundan kapıştım, şöyle ettim, böyle ettim. O bana bunu diyemedi, bu buna buna diyemedi. Övünmekten başka bir suayet hiçbir şey bilmez. Aa, namaz kitabı. Şakalbanın namaz kitabıdır. İki tane eklemesi vardır. Ama namazın terki. Gidin tabiinden birinin bir kitabı vardır. Aynen kopyalanmıştır. Kendisinden tek kelime yoktur. Ya bu kadar alimsin de. Hani senin bir kitabın ya? Hadi gene bak çubuğun cimlisi oradan çalıyor, buradan çalıyor. Bir şeyler yapıyor, ekliyor, çıkarıyor işte. Şunları eserlerin, meserlerin bir şeyler koyuyor. Hoş geçen bir şeyini okudum. Muska takmaya da caiz diyor. Ayşe annemizden rivayet varmış, söz geliyormuş. Zarret halinde da takılır diyor. Bak bak. Kendisi muska takıyorsa. Ama diyor muska takmak şirktir diyor. Arkasından dönüp durup bir şey yapıyor. Hadi sen de bir kitap yaz ya. Hısa it. Koskoca var. Bak Abdullah Yolcu'nun bile bir sürü kitabı var. Hep hırsız. Oradan buradan çalmış diyorsun Abdullah Yolcu'ya. Türkçesi bile yok diyorsun. Nereden yazmış o kitabı diyorsun. Ya sen de çal da bir kitap yaz ya. Hadi. Hadi Ebu Sayın. Helalemi kötülüyorsun. Hiçbir tercüme beğenmiyorsun. Hiç kimsenin konuşmasını beğenmiyorsun. Dünyanın en kral konuşanı sensin. En iyi bileni sensin. Hani eserini bu Sayın. Ama ben senin her yerdeki eserini kitaplaştıracağım. Evet kardeşler. Sözünüzü Ebu Said'in karakter yapısına bakın. Bir karakter bulamazsınız. Cedelci, sinirli, bağırıp çağıran, işine geldiğinde iyi davranan, çıkarı olduğunda iyi olan, çıkar olmayanın yüzüne bakmayan, borç alışverişinde hiç hatırlamayan insanları sülük gibi emen vitrin gösteren bir şahsiyete sahiptir. Allah der ki kitabında mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakındasınlar. Allah için soruyorum Ebu Said'i tanıyanlara kadınlarınızı erkeklerinize soruyorum. Ebu Said bir gün gözünü kadınlardan esirgeme. Allah için soruyorum. Cevap esirgemez. Kadınların en mahrem yerlerine bakmak için böyle gözünü diker. Kadınlar sohbetinde kaçacak, kendini saklayacak yer arar. Neden kardeşler Allah gözü sakındır dediği halde Ebu Said neden sakındırmaz? Ve kadınlarla bir sohbete girdiğinde çıkmak bilmez. Lafı uzattıkça uzatır ve birçok edepsiz davranışlara girer. İşte kendini aşık edip evlendiği, sonra da boşadığı kadınları sorun. Asla arkadaşlıkta vefa yoktur. Ve nereye giderse gitsin yanındakine bu Said yüktür. Hiçbir zaman paylaşan, hiçbir zaman kaynaşan birisi değildir. Her zaman insanın başını belaya sokar. Bir gün vefası yoktur. İl il yaptığı terbiyesizlikleri tek tek anlatırım. İşte Aksaray'da birini oynamıştır. Sonra dava bitmiştir. Adana'da çok sevdiğim bir kardeşim vardı İsmail. İsmail ihlasla, samimiyetle davet ederdi. O çocuğu Ebu Said harcamıştır. Oraya bir hamzayı göndermiştir. Kendisine yalakalık yapan birisini. Onun hakkında sağda solda konuş tutmuş. Birçok şeyler yapmış. Ve zaten fakirlik, yoksulluk, davetçinin kaderinde olan bir şeydir. Oğlana etmediği kötülüğü koymamış. Daha sonra da kenara çekilmesine sebep olmuştur. Çünkü kendisine kulak veren insanların orada olması gerekiyor. Çünkü orada bir kaynayan bir kazan var. Ve birileri bundan rahatsız oluyor. Emsaik de bunu İsmail'e ne yapamaz? Yapamayacak. Evet kardeşler çok teferratına girmek istemiyorum. Ebu Said gıybetçidir. Nemmamcıdır. Ahlaksızdır. Vefalı değildir. Yalancıdır. iki yüzlüdür. Ve insanlara tamamen sahte yüzünü gösterir. Kendi yüzünü göstermez. Gidin yarpuza köylülere sorun. Benim yanımda çünkü ben çok kaldım yanımda. Adamlar Ebu Sayte benim yanımda sen katıksız münafıksın derler. Gidin köylüsüne sorun. Bir tanesi sevmez. Hiçbir komşuluğu komşuluk değildir. İnsanlıktan zaten nasibi yoktur. Ama sizler gittiğinizde en güzel tavrını takınıp sizi cazibesine çeker. Sonra ne yapar? Onun 24 saatini merak ettiniz mi? Bir tane diziyi kaçırmaz. İşi, gücü televizyon seyretmektir. Arada bir de çıkar seminere. Hep bildik mesele. Aha bu haftaki sohbeti ne anlattı diye dinledim. Hiçbir şey yok. Davet bu mu? Evet. Kardeşler hepiniz kendinize çeki düzen verin. Önünüze bakın. Müslümanlarla birlik, beraberlik içinde olun. Onun yanında olup da benim selamı sabahı ilişkiyi kesenlere sesleniyorum. Allah için soruyorum. Ben size ne yaptım? İnegöl'deki, Konya'daki, Maraş'taki kardeşlerime sesleniyorum. Allah için soruyorum size. Benden bir kötülük gördünüz mü kardeşlerim? Dinimden mi döndüm? Akidem'den bir tanesinden taviz mi verdim? Dağlamda ihanet mi ettim? Amelimde gevşeklik mi yaptım? Allah için hepinize soruyorum. Üzerinizde hakkım yok mu? Allah hakkı için soruyorum. Ben size ne yaptım? Ben sizleri Allah'a havale ediyorum. Ve doğruyu görmenizi tavsiye ediyorum. Ben Ebu Said'i hicrediyorsam vallahi billahi tallahi nefsimden değil Artık Ebu Sayyid'in yapmış olduğu şeyleri hazmedemiyorum bilmenizi istiyorum. Adamın davayla alakası yok, sizi satıyor, dininizi satıyor, sizi vitrin gösteriyor. O alışmış, bir kalabalık olsun, ben işime bakayım. Olmaz kardeşler. Artık buna bir dur derin ve tevbeye davet edin. Müslümanlarla da aranızı düzeltin derim. İsterim, saygı kutsal değerlere, değer verilmesi gereken şeylere gereken önevi vermek demektir. En kutsal varlık da Allah'tır. En başta ona saygı duyulur, ona hiçbir şey ortak koşulmaz. Kayıtsız şartsız ona boyun eğilir. Takva da Allah'a karşılık saygılı olmaktır. Allah bizleri o Resul'ün izinden gidenlerden eylesin. Ebu Said kendisine karşı ben tavır alacağım bildiği için birçok insanı kullanmış. Hakkımda da kulak vermiyorum. Sağda solda birçok yazılar yazılmış. Güya ben Adıyaman Menzil grubundan çok yüksek paralar almışım. Onlardan aldığım paralarla Ebu Said'in önünü kesiyor ve davanın önünü kesiyormuşum. Allah hani derler ya kuru kuru ihtilalardan korusun. Ya aldığım para neyse Allah için gösterin de ben de yaşantımda biraz böyle bir rahat edeyim isterseniz. Arabam olsun böyle ne bileyim. Donmuşta o ite kaka alabalığın içinde gitmeyeyim. Veyahut bakın evime de istimlak geldi. Hacı bayramda da e, belediye bizim dükkanlara e, çıkın diye istimlak diyor. Paralardan getirin de bir dükkan alayım ya. Hadi. Hadi kardeşler. He? Sağda solda Ebu Said birilerine tiyo vererek konuşturmuş ve güya Ebu Emre'nin iftiraları tipinde Ebu Said'i zemzemle yıkayıp ak sütten çıkarmışlar. Ve beni karaladıkça karalamışlar. Ve Avrupalılardan para aldığımı ve Ebu Said gibi birisinin önünü kesme ve selefi daveti bitirmek için işte kampanya başlattığımı söylüyorlar. Ve ben o kadar ahlaksızmışım ki Ankara'daki Arkadaşları açıyormuşum, eşlerine falan küfür ediyormuşum, kapatıyormuşum. Bir tanesi çıksın, aynı benim böyle ses dosyası doldurduğum gibi, Hüseyin abi bana sövdü, bana küfür etti diye bir bayan çıksın. Ama benim düşmanım dahi, Hüseyin abi o kadar kadınlara sohbet etmiştir, daha bir gün kafasını kaldırıp bakmamıştır, sözünü dostum değil düşmanım söyler. Ama benim üzüldüğüm nokta o kadar insan yetiştirdim. özendin, bezendim, güzel aileler kurmaya çalıştın. Bunların hepsi ben ölmüş gibi davranıp böyle izzetsiz ve şerefsiz, haysiyetsiz insanla beraber hareket ediyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Ve bu insanları da Allah'a havale ediyorum. Altının dinarın para etmediği gün helallaşmalarını tavsiye ediyorum. Ama ahirette hesabım olsun. Kazandığınız bütün hayırları alacağım. Bunu haberiniz olsun. Hiç kimseden korkum yok. Hiç kimseden çekinecek bir sözüm yok. Doğru neyse onu söylerim. Hiçbir gün baş olmaya çalışmadım. Olmam da. Umurumda da değil. Ama baş olma sevdalısı ne kadar insan varmış onları gördüm. Evet. Rabbim iftiracıların iftirasından bizi korusun. Ben kimseden para almadım. Bir kuruşları da nasip olmadı. Ama veriyorsanız gelin verin ben bir araba alayım, bir dükkan alayım, bir de ev alayım da bari şu yaşlılığında rahat edeyim. Hadi getirin. Hadi bakayım. Ama bunu milletin önünde vereceksiniz. Bana iftira etmeyeceksiniz. Hadi göreyim bakayım. Hadi. İftira atmayın. Bunu bir yapın. Hadi bakayım. Ve Ebu Emre Ankara'da telefon açıp insanlara küfür ediyor dediğini teker teker ispat edin. Ama ispat edemezseniz sizi de aynı alimden 61'e davet ediyorum. Eşlerinizi, çocuklarınızı alın, gelin. Hep beraber Allah'a dua edelim. Kim yalancıysa Allah onlara lanet etsin. Hadi buyurun. Allah bizlere izzetli, haysiyetli kardeşlik nasip etsin. Ebu Said'e güç veren kardeşler, destek veren kardeşler, ben iftira atmıyorum. Beni yeterince tanıdığınızı zannediyorum. Belki geç kaldım. Belki bunları söylemekte çok geç davrandım. Burada haklı olabilirsiniz. Ama 2003'ten beri bu Said bizim bir fiil bağlılığımız yok kardeşler bunu bilirsiniz. Onun sürdürdüğü ve onun bu noktalara geleceğini hesaplayarak kullandığı ortam oluşturduğu birçok vakalar vardır. Veyahut beni kullandırdığı, kandığı vakalar vardır. Biz de o kadar kazık, o kadar zarar gördüğümüz halde onun hep yalanlarına kandık. Çünkü çok usta bir yalancı, çok usta bir ikiyüzlüdür. Allah onun şerrinden beni, ailemi ve Müslümanlara korusun. Ve şu noktada diyorum ki Allah ona cennetin kokusunu nasip etmesin. Bu kadar açtığı zararı göremeyen Müslümanlara da Allah hidayet etsin. Birlik, beraberlik üç beş kişinin bir araya gelmesi değildir. Tevhid ehli insanların bir araya gelip doğruyu anlamasıdır. Hakkı konuşmaktan korkma Ayrı ayrı bir araya toplanmak değildir. Çıkar için bir araya gelmek değildir. Toplu görünmeye çalışmak değildir. Allah'a and olsun ki tek bile olsam tevhidten bir adım geri atmayacağım ve davama devam edeceğim. Allah beni sadıklarla, hayırlarla beraber kılsın. Ebu Said gibi izzetsiz, şerefsiz, ahlaksız, yalancı, haysiyetsiz ve ona kulak verip nemalananlardan ben uzaklarsın. Evet kardeşler, sözü ne kadar uzatırsak uzatak, ne kadar örnek verirsek gerek ben de tiksiniyorum, ben de çok çok rahatsız oluyorum. Bu benim son konuşmam ve bir daha Ebu Said hakkında söz söylemeyeceğim. Bıktım artık. Hatta çok sevdiğim insanların, ben bunları söyleyip yazıp çizdiğimde benden yüz çevirdiklerini gördüm. Ama bir gün gelip de bana oturup da ya Hüseyin abi, sen bunları niye söylüyorsun? Gel yüzleştirelim. Ya delinin var mı? Hiçbir tanesi sormadı. Allah hidayet etsin sizlere de. <gülüyor> Gidip onun yanında yer aldı. Benim bu konuşmalarım aslında Ebu Said'in bitmiş davasını bir nebze güçlendirdi. Birçok insanın bu konuştukları nefretini celbetti ve o da bunu güzel kullandı. Allah bizlere hayır versin. Ey Allah'ın kulları sizlere nasihatım Ebu Said müstahar isimli şahsa aldanmayın. Olgun insan güzel söz söyleyen değil söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. bu Said asla bunları yerine getiren insan değildir. Doğruyu görün ve hakka kulak verin. Geriden temiz insanların gelmesine sebep olun. Allah kendisinden razı olsun. İbni Kayyım diyor ki, ilmiyle amil olmayan alimlerin hayli arttığını ve insanların bu kişilerden nefretten uzaklaştığını gördükçe çok üzülüyordu. Bu nefretin sebebini ve insanların hayatında iyi örnek olmanın ne derecede önemli olduğunu bakın şu sözüyle çok belirgin bir şekilde ifade ediyor. Kötü alimler cennetin kapısına oturmuş sözleriyle insanları cennete amelleriyle de cehenneme davet ediyorlar. Sözleri insanlara haydi cennete gelin dedikçe amelleri onları dinlemeyin. Eğer sizi çağırdıkları şey gerçek olsaydı ilk başta kendileri icabet ederlerdi demektedirler. Görünüşte onlar rehberler gibidir fakat hakikatte yol kesici eşkıyalardan başka bir şey değildir sözlerimi Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle bitirmek istiyorum kardeşlerim. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeye davet ettiklerinde Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bilin ki Allah, kişiyle kalbi arasına girer ve siz mutlaka O'na varıp toplanacaksınız. Evet kardeşlerim, Yine başladığım ayetten bitirmek istiyorum. Ali İmran 61 Sana ilim geldikten sonra kimler bunun hakkında seninle münakaşaya girerse onlara de ki Geliniz çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarımızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Hep birlikte dua edelim ve Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dinleyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Allah hepinize doğruyu, hakikati göstersin. Allah beni de sizleri de bir an olsun nefsine bırakmasın. Allah bizlere doyan nefis, makbul olan bir dua, korkan bir kalp nasip etsin. Ebu Said ve onun gibilerden Allah bizleri korusun. Onların gizli kapaklı ne kadar meseleleri varsa Allah Azze ve Celle burada da ahirette de deşifre etsin. Allah onun ve onun gibilerin cennetin kokusunu göstermesin. Selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.